Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ettabihi ecmaîn Aziz kardeşlerim bir Ehlibeyt dersine daha eriştik. Kavuşturan, buluşturan Rabbimize sonsuz hamdler olsun. Onların hayata bıraktıkları, aleme bıraktıkları o izleri takip etmeye çalışıyoruz. Bir yönüyle de aslında Fatiha'da her gün istediğimiz o duanın fiili anlamda bir adımını atıyoruz burada. Tabi bilenleriniz biliyor da bilmeyenlerinize bazen hatırlatmakta fayda var. Biz her gün onlarca kez Süreyi Fatiha'da اِهْدِنَ السَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ Bizleri ya Rabbi dosdoğru yola eriştir, kavuştur. <Sessizlik> Sıratal lezîne en'amte aleyhim. O dosdoğru yol ki nimet verdiklerinin yolu o yol. Gayril mağdûbi aleyhim. Sakın gazaba uğrayanların yoluna değil. Veled dalin, <Sessizlik> Sapanların yoluna da değil. Fatiha'da aslında Cenab-ı Hak üç yoldan bahsediyor. İki yolu birbirine bağlayabiliriz. Dolayısıyla hak batıl adına bir taslifat yaparsak iki yol var. Ama hak bir tane karşısında batıl çok tanedir. Her zaman da öyledir. Fatiha'da da batıl iki yolla tasvir ediliyor aslında. tercüman ol Kur'an olan i̇bn Abbas'ın o güzel yorumuyla ki o da Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'dan zaten bunu öğrenmiş, bize nakletmiştir. Gazaba uğrayanlar Yahudiler, sapanlar, dalalet üzere yürüyenler ise Hıristiyanlar. Zaten ne kadar güzel bir şeydir biliyor musunuz? Bu tenasubul Kur'an, yani Kur'an'ın şu andaki tasnifatı, Fatihadan başlayıp Nasla bitmesi... Birilerinin dediği gibi sahabeden sonraki bir iştahat ya da sahabenin bir iştahatı falan değil. Bu tamamen tevfikidir. Allah'ın yönlendirmesiyle olmuştur. Elbette ki yapan sahabedir. Kur'an'ı da bize nakleden onlardı. Aynen hadisleri naklettikleri gibi. Böyle olduğu için tenassüp dediğimiz şey yani öncesinde ve sonrasındaki sürelerin birbirleriyle bağı, bağlantısı, meselenin anlaşılması adına da güzel bir mesaj ihtiva eder. Biz Fatiha'da Hristiyanlardan olmayalım dedik, Yahudilerden olmayalım dedik, nimet verilenlerin yolunda olalım diye dua ettik. Hemen arkasından Bakara diye bir sahne açıldı tabir caiz ise. Ve Rabbimiz orada Beni İsrail'i yani Yahudileri en detaylı bir biçimde anlattı. Kur'an'ın başka yerlerinde de var. Ancak özellikle Bakara suresinde Yahudilere ait olarak anlatılan hadiseler yoğun bir biçimde biliyorsunuz anlatılır ve gerçekten de önemli bir biçimde bize Yahudileri tanıtır. Orada onların yolundan gitmeme adına uyarı bir yönüyle de onlar anlatılarak o uyarının sebebi, hikmeti de açıklanmış olur. Geliriz hemen Bakara'dan sonra Ali İmran Suresi'ne, orada da Necran Hristiyanlarının üzerinden Hristiyanlar anlatılır. Ve sapan, dalalet üzere olan o insanlardan bahsedilir, neden onların yolundan kendimizi korumalıyız konusunda... Kur'an'ın uyarılarıyla karşı karşıya kalırız. Peki biz asıl kendimize ait olan ve sürekli arkasında durmamız gereken, bu manada adımlarımıza ayar çekmemiz gereken sürekli teyakkuz halinde olmamız gereken meselenin üzerinde yoğunlaşsak yani nimet verilenlerin üzerinde yoğunlaşsak buna ait de Kur'an imdadımıza yetişir mi? Yetişir. Nisa 69 budur aslında. Orada da nimet verilenlerin kimler olduğunu söylüyor Rabbimiz. Okuyalım mı beraberce? Bakın Rabbimiz ne diyor? وَمَنْ يُدِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَ Kim Allah ve Resulüne itaat ederse? İtaat Allah ve Resulüne ayrı ayrı söylenir. Allah'a itaat, Resulüne özellikle itaat söylenir. Çünkü bunun Kur'an'da da farklı açılımları var. فَاُولَٰئِكَ مَعَلَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ aleyhim Çünkü onlar, orada en'amallahu aleyhim var ya, nimet verilenler. Bakın, nimet verilenlerin yoluna girmeyi dua ettik. Kur'an ayeti getirdi önümüze. O nimet verilenler, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdikleridir. Kim onlar? Mine ve Sıddi'yn ve ve Salihin dört sınıf arka arkaya da sayıldı. Nebiler, şehitler yoksa sadıklar mı? Sıddi'yn sadakat üzere olanlar, onun da orada olmasının çok güzel bir hikmeti var. Onun üzerinde durun ayrıca. Sıddi'yn sadıklar, şehitler, sonra da salihler. Son cümle nasıl gelir biliyor musunuz? Ve hasune ula rafika. İşte bunlar gerçek dostdurlar. Ne güzel dostdurlar. Rafik bu. Onların dost olmaları Kur'an'ın dilinde böyle ifade edilir. O dört sınıfın gerçek manada dost olduklarına dair vurgu yapılır. Bizim bugünkü dersimizin başlığı ney? Güzel dost İmam El Hadi inşallah. Buradan ilham aldım, buradan mülhem olarak o başlığı koydum. İnşallah onların yolundan yürüdükçe Fatiha'da her gün istediğimiz, her gün Rabbimize niyazda bulunduğumuz bir hakikati elde etme adına bir çaba içerisinde oluruz. Peki burada bir soru daha sormamız lazım. Allah nimet verilenlerin yolunu işaret ediyor. Nimet verilenlerin kim olduğunu söylüyor dört sınıf. Verilen nimet ney? Hiç düşündük mü? Ney nimet? Sayalım. Elli bin tane, yüz bin tane, bir milyon tane nimet sayarsınız. Ama burada söylenen nimet en büyük nimettir. En büyük o olmazsa diğer nimetlerin kıymeti de bilinmiyor. O en büyük nimet. Ne o en büyük nimet? Vahiy. Başka. İman. İslam. Hikmet. Akıl. Resulullah. Başka? Hiçbiri değil. Hiçbiri değil. Burada nimet olarak söylenen İşin temelinde temelinde temelinde bir şey. Evet onların hepsinin nimet olarak kullanılması gereken bir nimet. Vahiy en büyük nimettir değil mi? Peki vahiy bugün bütün bir insanlık için bir nimettir? Hayır muttakiler için yol gösteren bir kılavuzdur. Vahiyden de istifade etmek, Resulullah'tan da istifade etmek... İmanın da kıymetini bilmek, İslam gibi Allah'ın gönderdiği nizamdan dünyada da ahirette de istifade etmek o biraz sonra söyleyeceğimiz temel nimetin altında. Nedir o biliyor musunuz? Nisa 68 veriyor cevabını. وَلَهَدَيْنَا هُمْ sıraten مُسْتَقِيمُ Hidayettir hidayet. Hidayet olmazsa eğer... Onların hiçbir tanesinin gerçek anlamda nimet olarak insanın hayatına girmesinin yolu açılmıyor. O kadar doğru anlamış ki sahabe bunu bunu nasıl anladıklarına dair şöyle bir hayatlarınızı hayatlarını gözden geçirseniz siz de anlayacaksınız. Somut bir örnek vereyim de daha iyi anlaşılsın. Çok açsınız sizi kocaman bir salonun içerisine koydular. Salonda mükellef bir sofra var bir köşede, sofranın üzerinde yok yok, aklınıza ne gelirse var. Size Allah o sofrayı bahşetmiş düşünün, size sağlık bahşetmiş. El var, göz var, ayak var, dil var, mide var, var oğlu var. Tek bir şey yok. Ne yok biliyor musunuz? Oda karanlık, Işık yok. Işık olmazsa eğer o sofranın orada olduğundan nereden haberdar olacaksınız? Nereden ulaşacaksınız? Nereden yiyeceksiniz? Nereden ondan istifade edeceksiniz? Mümkün mü? Bir ışık lazım bir nur. O ney? O işte hidayet. Hidayet olmazsa aklın bir, bir fonksiyonu yok aslında. Bugün insanlar akılsız mı? Hayır. Akıl var da hidayet olmadığı için hal böyle. Bakın bir sahne anlatayım asr saadet'ten size. Dönem Hz. Ömer'in hilafet günleridir. Hz. Ömer toplamış şöyle genç Müslümanları onlara bir şeyler anlatıyor. Cahiliye ile İslam arasındaki farkları anlatıyor. Biliyorsunuz onun çok meşhur bir sözü var. Cahiliye'yi tanımayan İslam'ın kıymetini, değerini tam anlamıyla idrak edemez onun için cahiliye hayatını çok sıklıkla anlatır ki bugün elde edilen İslam'ın gerçek manada kıymeti anlaşılsın anlatıyor İşte biz cahiliye de diyor kız çocuklarını diri diri toprağa gömerdik ama Ömer kendim gömerdim demiyor onun için bazı kaynaklarda var olan o bilgiyi düzeltin ve hafızanızdan onu silin Hazreti Ömer kendi elleriyle kız çocuğunu gömmemiştir İlk evliliğini zaten 16-17 yaşında yaptı İlk evliliğini yaptığı zaman Zeynep binti mazunla evlendi İlk kızı da Hafsa anamızdı Hafsa anamızdan dolayı Ebu Hafs diye anıldı ondan sonra da kız çocukları olmadı yıllar sonra oldu eğer gömseydi Hafsa anamızı gömecekti böyle bir şey olmadığı için Hazreti Ömer'in cahiliyeyi resmettiği o rivayetleri doğru anlamamız gerekir cahiliyede böyle bir şey yapılıyor. Sonra diyor ki biz o günler helvadan putlar yapardık acıkınca da yerdik. Şöyleydi böyleydi birkaç cümle söylüyor. Hazreti Ömer'i genç Müslümanlar nasıl tanımış? Faruk lakabıyla tanımış hak ile batılı birbirinden ayırt eden çok akıllı bir insan olarak biliyorlar. İçlerinden biri kalkıyor diyor ki ya Emir el Mümin'in siz bunları yaparken aklınız yok muydu? Ancak akılsız bir adam bunları yapabilir. Orada tebessüm ediyor Hazreti Ömer ve şunu söylüyor. Ya bu neyye indene akl velakin lem tekun indene hidaye. Oğlum oğulcum aklımız vardı ama hidayetimiz yoktu. Hidayetimiz olmadıktan sonra o akıl neye yarar? O aklı ortaya çıkaran kullandıran şey nurdur nur hidayettir ışıktır söndürün lambaları gözünüz olmuş ya da birisi amaymış içinizde aranızda fark kalmıyor Işık olacak ki göz fonksiyonunu icra etsin aynen hidayette böyledir aklın ortaya çıkabilmesi ve gerçek manada kullanılabilmesi ancak hidayet ile mümkündür. Allah o hidayetten bizi hiçbir zaman geri bırakmasın. Hidayet bir kulun Allah'tan isteyeceği en önemli şey ve en ilk şey. Bu büyük bir nimet ya. Her nimetin şükrü de kendi cinsinden ya. Neden tebliğ ve davet adına aleyhissalatü vesselam Efendimizin çırpınışları o kadar uzun o kadar derin siz buradan anlayın. O büyük nimeti başkalarına da ulaştırma adına bir gayret var aynı gayret bizlerin de gayreti olsun duası duamız olsun inşallah Allah hidayeti dilediğine verir onlarca bu konuda ayet var ancak Allah'ın dilemesi meşiyeti ilahi kulun dilemesiyle alakalıdır kul diler Allah da o kapıları açar kul o yola girmek ister Allah da o kapıları kolaylaştırır. Girdin o yola şimdi iş bitmedi. İş şimdi ilk başladığın çizgiyi sonuna kadar istikametle yürütme meselesidir. Peki bunun sağlanıp sağlanmadığının nasıl yapacaksın sağlamasını? Dostum senden önce o yolda yürüyenler var. Saydık işte peygamberler sadıklar. Şehitler salihler yürümüşler ve ayak izi bırakmışlar sen de onların ayak izlerini takip edeceksin neden biz sahabenin hayatını öğreniyoruz neden İslam şehitlerinin hayatlarını öğreniyoruz neden salihlerin hayatlarına misafir oluyoruz neden ehli beyt imamlarını ve ehli beyt neslini tanıma adına bir gayretimiz var. Bizim burada yapmak, yapmaya çalıştığımız sadece tarihi bir malumat almak mı? Hayır. Böyleyse eğer baştan kaybettik biz zaten. Böyle bir şey yok. Tarihi şahsiyetleri överek onları güzel cümlelerle anarak biz bir şey kazanamayız. Onlar övülmüş zaten. Allah da onlardan razı olmuş inşallah. Hayatlarını bitirmiş gitmişler. Asıl mesele. Bize hidayet önderi olarak takdim edilen o büyüklerin hayatlarını öğrenip hayatları onlara benzetme adına gayret içerisinde olmaktır. Şimdiye kadar bunu yaptık kaldı bu dönem birkaç ders bundan sonra da öyle yapacağız. İnşallah son nefesimize kadar da yolumuz o büyüklerin ayak izleri onların yolu olsun diye de dua ediyoruz. Evet bu bir, bir mukaddime olsun mukaddime böyleyse muhakara nasıl diye korkmayın o da gelecek arkasına inşallah. İmam Ali el Hadi diyeceğiz inşallah bugün Ali İbni Muhammed asıl ismi onun birçok lakabı var da özellikle Hadi ve Naki lakapları meşhurdur. Hadi Allah'ın hidayetine insanları götüren davet eden Naki ise pak temiz. Takva elbisesini kuşanmış anlamlarına geliyor. Hayatı babası gibi kısa olmasına rağmen şimdi söyleyeceğim. Gerçekten hayatından o lakaplarına uygun bir biçimde de mesajlar alırız. Mesajların neler olduğunu şimdi göreceğiz. Babası Muhammed El Cevat 24-25 yaşlarında şehit edildiğinde İmam Ali El Hadi 6 yaşında bir çocuk. Aynen babası da öyleydi biliyorsunuz. Onun annesi de yabancı, mağripli, faslı yani bir cariye adı Semane ya da Süsen olduğu söylenir. Yine Ehli Beyt'in o başka milletleri, kavimleri şereflendirme adına attığı adımın bir tezahürünü burada görüyoruz. İmam Ali el-Hadi'nin doğum tarihi Hicri 214, miladi 829. Medine'ye çok yakın bir köy olan Süreyya köyünde doğuyor. doğuyor. Çocukluğu işte altı yaşına kadar babasıyla birlikte ondan sonra babası şehit edilince yetim kalıyor. O günlerden itibaren yine dönemin halifeleri işte o gün başta olan muhtasındır. Bir çocuk olmasına rağmen altı yaşında dikkat edin onu potansiyel bir suçlu olarak görüyor. Neden biliyor musunuz? Akçın bakın tarih kitaplarını. Emevilerin de Abbasilerin de Ehli Beyt ile olan sorunlarının temelinde yatan bir hakikat var. Nedir o? Kendileri haklı olarak elde etmedikleri için o hilafeti ve hilafet hakkının kendilerine ait olmadıklarını bildikleri için hep bir tedirginlik halindeler. Eğer bir insan... Konumundan güven içerisindeyse elde ettiği konumunun hakkı olduğuna inanıyorsa ve o manada bir sıkıntısı yoksa böyle bir sıkıntıya kapı açmaz. Ama Emevilerde de Abbasilerde de elde ettikleri o hilafet hakları olmadığı yönünde bir bilgi zihin dünyalarında olduğu için her daim bu haldeler. Ve potansiyel olarak Ehli Beyt'in bütün fertlerini kendilerine savaş açmış insanlar olarak görüyorlar. Bu 6 yaşında 10 yaşında 15 yaşında bir çocuk bile olsa. 6 yaşında İmam El Hadi böyle olmasına rağmen dönemin halifesi Mu'tasım bir karar alıyor ve o kararı uygulama adına da adım atıyor. Nedir karar biliyor musunuz? Diyor ki babası şehit olmuş vefat etmiş. Şimdiden kontrol altına alalım. Şimdiden onu gözetimizin gözetimizin altında barındıralım. Ve biz ona tedrisat adına bir imkan açalım. Öyle bir yetiştirelim ki ehli beytten biri olsun ama bizim kontrolümüzde ve bizim güdümümüzde olsun. Bunun içinde bir karar alır muhtasım. Medine'ye kendi adamlarından biri olan Ömer İbni Ferec'i gönderir. Gittir Medine valisiyle istişare et. Bize taraf olan bir muallim seç. O muallime de teslim et İmam Hadi'yi. O yetiştirsin. Ondan sonra da Allah Kerim. Bu manada bir adım atılır. Ömer İbni Ferec gider. Medine valisiyle istişare eder. Cüneydi isminde Ehlibeyte karşı biraz mesafeli olan bir zat. O zatla anlaşılır ve İmam Hadi onun gözetimine verilir. Onun yanında ilmi tedrisatını almaya başlar. Aradan bir müddet geçer. Mu'tasım haber almak istiyor. Haber gönderiyor Cüneydi'ye. Yanında eğitim gören çocuk nasıl biri? Cevap şu. Bu çocuk falan değil. Büyümüşte de küçülmüş derler ya onun gibi. Öyle bir zeka var ki bazen sorduğu sorulara ben Donup kalıyorum cevap veremiyorum gerçekten Allah vergisi bir zeka var diyor onda ve bir müddet sonra Cüneydi İmam Hadi'nin bu manadaki kabiliyetini özelliğini daha farklı bir biçimde itiraf edecek hatta bir gün ona soracak diyecek ki sen nasıl alıyorsun bu ilmi benden başka senin yanına giren çıkan yok sen nasıl elde ediyorsun verdiği cevap tanıdıktır. Bu Allah katındandır Allah'ın bir fazladır öyledir değil mi Allah katındandır ilim bir yönüyle de Allah insanları nasıl farklı farklı kabiliyetlerde yaratırsa ilim noktasında da böyle bir kabiliyeti başkalarına biraz fazla verebilir işte ehl Beyt imamlarının çoğunda biz bunu görebiliyoruz gerçekten de onun hayatındaki o parça yani mutasım döneminde ilmi tedrisatı aldığı o dönemde özellikle onların etkisiyle onların teşvikiyle yetiştirilme ve amaçlarının ne olduğunu söyledim başta böyle olmasına rağmen elde ettiği ilim ve kazandığı seviye itibariyle geldiği nokta Allah bir insanı gözetirse ne olursa olsun kimsenin buna engel olamayacağının bir işaretidir Allah sahip çıkarsa dünya alem bir olsun ne yapabilir Allah aşkına sahip çıkmadı mı Allah Hazreti İbrahim'e ateşe atıldı olmadı Mısır'a geldi Firavun'un sarayında koruyan Allah'tı Firavun öldürmek ve hanımı Sare'yi almak için sarayına götürmüştü bir de ödül verdi Hazreti İbrahim'e Hacer anamızı da vererek onları El Halil'e gönderdi Faran dağlarına Kabe'nin etrafına o zaman Kabe yok toprağında ot bitmez bir yer oraya koydu. Korumadı mı Allah? Korudu. Allah koruduktan sonra kim engel olabilir ki? Korumadı mı Allah Hazreti Musa'yı? Firavun'un sarayında yetiştirdi. Hikayeyi çok iyi biliyorsunuz. Nasıl koruyor? Kur'an anlatıyor bize defaatle. Korumadı mı Hazreti Yusuf'u? Kuyudan köle pazarına. Köle pazarından saraya, saraydan zindana, zindandan iktidara. Al size bambaşka bir örnek. Korursa eğer Rabbul Alemin böyle koruyor. Korumadı mı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı? Baba yok, anne yok 6 yaşından sonra, dede yaslanacak, dede 2 sene sonra yok. Yetim olarak büyüyecek, yetim olarak evlenecek, Hatice anamızın kollarında... Ondan sonra vahye muhatap olacak. 13 yıl onlarca sıkıntı, yüzlerce problem sonra gelecek Sevir Dağı'na gelip eğilseler görecekleri bir anda Allah koruyacak. Medine'de koruyacak, şurada koruyacak, burada koruyacak. Korumadı mı Ehli Beyt'in imamı olan Hz Ali'yi? Kılıçlar dışarıda Ali peygamberin yatağında. Bir dalsalar bir kılıç darbesiyle Ali diye kimse kalmayacak tarihte. Ama Allah koruduktan sonra kim ne yapabilir? Hepsi bir tarafa size anlattım detaylıca anlattım. Kerbela'da tek kalan erkek Zeynel Abid'in 23 yaşında bir delikanlı kimler kılıçtan geçirildi? O hasta yatağında çadırın içerisinde Allah o zalimlere korutmadı mı? Koruttu. Yürütecek ya ehlibey'tin beytin o silsilesini Zeynelabidin gitse iş bitecek Zeynelabidin Hazreti Hüseyin'in hayatta kalan tek oğlu ama Allah koruyacak, koruyacağı için bazı şeyleri de vesile kılacak. Muhtasimada İmam el hadiyi korutacak, ona terbiye ettirecek, özel muallim göndertecek. ondan ilim tedrisat yap, tedrisatın tamlayacak ve bu noktaya gelecek. Allah'ın bir fazlı ve keremi olarak İmam Ali el-Hadi Hicri 254 Miladi 868'de vefat edecek. Kaç yaşında? Hicri olarak 39, miladi, Hicri olarak 40, Miladi olarak 39. O yaşadığı dönem zarfında 6 tane Abbasi halifesi ile beraber yaşayacak. İsimlere dikkat edin. Buradan bir noktaya getireceğim sizi. Mutasım billah ...vasik billah, mütevekkil alallah, muntasır billah, müsta'in billah, mu'taz billah. Abbasi ı halifelerinin hepsinin ismi böyledir. Billah, Lillah, Emrillah şu bu. Bu kadar söylese söylese Allah'a ait olsa Allah'la beraber olsa eğer böyle bir şey yoksa isimlerden dolayı isimlerin böyle bir manayı yansıtmasının ne anlamı var? Devrin o coğrafyasında o zemininde işte biz Allah'ın halifeleriyiz. Allah'ın halifelerinin yanında olduğumuz için böyle bir Allah'ın halifeleri olarak yeryüzünde seçildiğimiz için onların isimlerini taşıyoruz anlamında bu şeyler söylenir ama böyle bir şey yok. Ne kadar isimlerle yansıtılsa yansıtılsın ortada manzara belli. Bir fıkra anlatayım da sizi biraz rahatlatayım. Tarih biraz insanı yorar. Timur ve Nasreddin Hoca arasında geçen bir fıkra bu. Zamanında Timur'un sofrasında, sarayında oturuyorlar. Tarihçiler de Abbasi halifelerini anlatıyor. Hep böyle lillah billah bi emrillah. Dönüp soruyor Timur'a, Timur Nasreddin Hoca'ya. Hoca diyor ben o zaman yaşasaydım acaba bana ne isim verirlerdi? Hoca da yakalamış fırsatı dediği şu söz şu sen yaşasaydın herhalde sana estağuzubillah derlerdi. <gülüyor> Tabi kızıyor renk değişiyor. Hoca Nasrettin bakıyor ki iş sıkıntıya girdi. Aman diyor o sözü düşmanlar sana söylerlerdi. Nasrettin Hoca akıllı birisidir. Yani Allah'tan Allah'a sığınmaları düşmanların sözü olarak der de paçayı kurtarır. Ama inanın Hoca Nasreddin'in dediği çok doğrudur. Emin olun o insanlara söylenecek en güzel kelime de budur. Allah'a sığınılır onların şerlerinden. Allah şerlerinden muhafaza etsin. İmam Ali el Elhadi'nin özellikle vasıktan sonra başa geçen ve 14 sene Abbasi devletini yöneten mütevekkille çok ciddi sıkıntıları olur. Şöyle biraz araştırın mütevekkili. Acayip bir insan. Abbasi soyundan gelmesine rağmen ehli beyte Emevilerden daha fazla düşman. Nasıl düşmanlık yapıyor biliyor musunuz? Buluyor cariyeleri, köleleri Hz Ali'yi taklit ettiriyor ve insanları güldürtüyor Hz Ali'nin üzerine. Böyle bir bahsız bir adam. Hazreti Ali'nin adını Emeviler döneminde nasıl lekelenmişse onun adı lekelenmez de işte öyle söylenmişse aynı hal mütevekkil zamanında da var. Daha da ileri gidiyor bu adam Hazreti Hüseyin'in Kerbela'daki mezarını tahrip ediyor. Yıkıyor orayı bir bahçeye çeviriyor ve ziyaret için gelenleri de engelliyor. Böyle bir siyaset yürütüyor mütevekkil. Hayatını şöyle bir inceleyin ben az bir şeysini anlattım size acayip bir tip o zaten bu zatın İmam El Hadi ile mücadelesi daha farklıdır öyle bir mücadele geliştirir ki İmam El Hadi 20 yıl onun yüzünden bir şehirde şimdi o şehrin tarihi ile ilgili birkaç şey söyleyeceğim size bir şehirde gözetim altında kalır. Ta'bir ise açık hava hapishanesi gibi bir hayat yaşamak zorunda kalır. Neler çekmişler ehli beyt imamları siz buranın üzerinden de anlayın. Şimdi buraya bir nokta koyalım bir virgül koyalım. Bir şehirden bahsedeceğim de o şehri anlatabilmem için size bir şey de söyleyeyim. Gerek Emeviler gerek Abbasiler biz burada anlatıyoruz ya bazen olumsuzluklarını. Mutlak manada olumsuz değiller. Mesela Emeviler zamanında. Şöyle Emeviler öncesi ve Emeviler sonrası haritayı alın önünüze değerlendirin. Nereden başlatmışlar işi nereye vardırmışlar 90 küsür sene içerisinde hayret edersiniz. Abbasilerin tarihine bakın uzunca bir tarihleri var biliyorsunuz. İlim noktasında fen noktasında edebiyat noktasında şiir noktasında. Ümmeti nereden alıp nereye vardırdıklarını onların hayatlarının üzerinden de okuduğunuzda hayran olursunuz. İslam medeniyetinin şöyle bir özelliği var bu bizim bir iftiharımızdır. Ordularımızın yürüdüğü yerleri dahi biz tahrip etmemişiz. Bilakis ordularımız yürürken şehirler kurmuş medeniyet bu zaten şehir kurarak yürümüşler. Medeniyet kurarak yürümüşler tahribat yapmadan yıkmadan yakmadan insanlığın ürettiği ortak değerlere el uzatmadan başkalarının mabetlerine başkalarının işte kutsallarına dil uzatmadan el sürmeden götürebilecekleri kadar işi götürmüşler. Şehir meselesinden olaya baksak mesela Kufe şehri Müslümanların İslam tarihinde İnsanlığa kazandırdığı bir şehirdir. Bağdat Darüsselam Müslümanların kazandırdığı bir şehirdir. Bağdat Abbasilerin bidayetinde geçen ders söyledim 1 milyon nüfusu vardı. Aradan 50 yıl geçti. Bağdat'ın nüfusu ne oldu biliyor musunuz? 3 milyon. Dünyanın o günkü dünyanın en kalabalık şehri. İkinci kalabalık şehrini kim söyler bize? Şöyle bir tahminde bulunun yine Müslümanların kurduğu şehir hayır Kurtuba 500 bin nüfusu var şu anda Kurtuba'nın nüfusu 300 bin ama size ne zamandan bahsediyorum miladi 750'den bahsediyorum 500 bin nüfustan bahsediyorum nasıl bir şey nasıl medeniyete neler kazandırmışlar Allah kendisine Gani gani rahmet eylesin Ebu Hasan ennedvi hani güzel bir kitabı var ya Müslümanların dünyadan çekilmesiyle dünya neler kaybettiği siyasal anlamda Müslümanlar güçlerini yitirince dünya neler kaybettiği meselesi gerçekten de üzerinde durulması gereken bir meseledir. Abbasi devrinde kurulan şehirlerden bir tanesi de Samarra şehridir. Samerra şehri Bağdat büyüyünce nüfus 1 milyon olmuş askerler orada orduga orada hatta diyorlar ki kaynaklarımız askerler yürürken kılıçları değiyor birilerine insanlar yaralanıyor rahatsızlıklar oluyor sıkıntılar yaşanıyor çünkü nüfus çok kalabalık böyle olunca da dönemin halifesi Bağdat'a 100 kilometre uzaklıkta Samerra şehrini kuruyor. Ve o şehirde merkez niteliğinde olan bir şehir oluyor kuruluş tarihi 221 hicri 221'den itibaren tam 56 sene Abbasi devletine de başkentlik yapıyor. Böyle olması da o şehrin ne kadar merkezi olduğuna dair bize bir bilgiyi verir. Halife mütevekkil tahta geçince geçişinin üzerinden 2 yıl geçmeden karar veriyor neye? İmam Ali el-Hadi'yi buraya getirtireceğim. Samerre'ye ve benim gözümün önünde olacak. Sebep ne? Yaş olmuş 15-16 o yıllar 15-16 yaşında. Peygamberin şehri Medine'de, peygamberin mescidinde insanlar itibar ediyor Ehli Beyt'in o gencecik insanına sorular soruyorlar. İlim adına güzel bir seviye var ona ait bir şeyler söylüyor, konuşuyor, şunu söylüyor, bunu söylüyor. Böyle olunca halkın sevgisi ve teveccühü artıyor, halkın teveccühü artınca da halifeler endişeleniyorlar ve mütevekkil tahta geçişinin üzerinden iki yıl geçmeden İmam El Hadi'yi getiriyor. Semarra'da ondan sonraki hayatı geçirmesi adına tabir caizse göz hapsini alıyor. İşin içinde zindan var, hapis var, şu var, bu var ama 20 yıllık hayatın tamamı o şehir içindedir. Şehirden dışarıya çıkmasına izin verilmiyor. Dışarıdan gelenlerin görüştürülmesi noktasında kısıtlamalar getiriliyor. Ve imam bu şartlar altında Semarra şehrinde yaşıyor. Şimdi ben onun 20 yıllık Samarra hayatını öncesinde de 20 yıl Medine'de hayatı var bir miktarı çocukluk o hayatın hülasasını size vereceğim ama biraz da bizim istifade edeceğimiz zor şartlar altında İslami çalışma nasıl yapılır nasıl ilim tedrisatı yapılır neler öncellenir neler geriye bırakılır bu noktalarda da biraz şey olsun bize ölçü olsun örnek olsun diye bu manada beş madde vereceğim ki biraz da güncel anlamda dertlerimize derman olsun. İmamın kırk yıllık hayatının hulasası şu: Ne yapmış? Bir, sağlam bir akidenin inşası. İki, sahih bir ilmin talimi. Üç, salih bir cemaatin yetiştirilmesi. Dört. Sağlıklı bir iletişimin kurulması beş selim bir rızkın temini. Bu beş madde tarihi şeyden bahsetmiyorum. İnanın bugünün dünyasında da bize örnek olacak ölçü olacak şeylerden bahsediyorum. Birincisi neydi? Sağlam bir akidenin inşası. Bütün hidayet önderlerinin dava adamlarının risalet davasına mensup olanlarının Peygamber aleyhissalatü vesselamdan öğrendikleri bir şeydir bu işin temelinde ne olacak sağlam bir akide olacak İmamın yaşadığı döneme bakın o günler 150 yıllık sürecin biriktirdiği bir birikim var hizipler fırkalar şunlar bunlar artmış artmış artmış inanılmaz derecede zihinlerde bir sıkıntı var Abbasi devrinde özellikle memunla birlikte tercüme faaliyetleri başlamış. İslam dünyasına felsefe bulaşmış Yunan'ın şuyu bulaşmış Roma'nın şuyu bulaşmış İslam ümmeti o meseleleri tartışıyorlar Tartışmadıkları mesele yok Bugünümü anlatıyorum o günümü anlatıyorum bilmiyorum Konuşuyorlar Kader meselesini tartışıyorlar Cennet cehennemin ebediliğini tartışıyorlar Ruyetullah meselesini tartışıyorlar İhtiyar meselesini tartışıyorlar Cebir meselesini tartışıyorlar Cevheri tartışıyorlar Arazı tartışıyorlar tartışmadıkları mesele yok oturuyorlar nargile salonlarında nargile salonu var mı bilmiyorum ama ona benzer yerlerde sabaha kadar bu tartışmalar hele bir fitne var o günlerde çok iyi biliyorsunuz o fitneyi Kur'an'ın mahluk olup olmadığı fitnesi. o fitne onlarca insanın kanına sebep oldu biliyorsunuz. Ahmet İbn Hanbel rahmetullahi Ali çekmediği kalmadı o fitnenin yüzünden. İmamın yaşadığı günler bu fitne devam ediyor. Şimdi böyle bir zeminde sağlam bir akideyi inşa etmek için gerçekten inanç esaslarını oturtmak adına Ehlibeyt imamlarının tamamında inanılmaz bir gayret var. Aynı gayret Gencecik yaşına rağmen İmam El-Hadi'de de var. O günlerde talebelerinin özellikle bu manada çizgileri zorlayacak hallere girmemeleri adına elinden geleni yapıyor artık o şartlar altında ne yapılıyorsa. Ne yaptığını anlayabileceğimiz bir tek şey söyleyeceğim size. Kur'an mahluk mu değil mi diye talebelerinden bir tanesi mektup yazıyor. Bakın İmam el Hadi, Mektuba nasıl cevap veriyor? Allah bizi ve seni bu fitneden korusun. Eğer Allah bizi bu fitneden korursa bu büyük bir nimettir. Ama korumazsa en büyük felaket budur. Sözlere ne olur dikkat edin. Biz Kur'an'la ilgili bir bu tartışmanın bir bidat ve sapkınlık olduğunu düşünüyoruz. Şu cümle soran da cevap veren de bu fitnenin ortağıdır anladınız mı soran da cevap veren de bu fitnenin ortağıdır neden sebepleri de var soran kişi hakkı olmayan bir şeyi gündeme getirmekle cevap veren de vazifesi olmayan bir meseleyi ele almakla bu fitneye ortak olmuştur çünkü Müslüman'ın dünyasında Müslüman'ın aklında zihninde yüreğinde her zaman için bir ehem ve mühim listesi olur öncelikler listesi olur o gün iman eğer zedeleniyorsa İman eğer elden gidiyorsa akide farklı bir biçimde tahrifata uğruyorsa sen onu getirecek onu sağlayacak ya da onu onarmayacak meselelerle uğraşırsan sorumlusun Allah katında. O mesele senin hayati meselen o mesele yüzlerce meselenin sonrasından konuşulacak bir mesele. İşte İmam El Hadi'nin dikkat çektiği şey bu De devam ediyor yaratan sadece yüce Allah'tır. Ondan başkası mahluktur. Kur'an ise Allah'ın kelamıdır. Sade, hoş ve gerçekten akıllara bu manada da bilinç veren bir şey. Hemen soran kişi hakkı olmayan bir şeyi gündeme getirmekle cevap veren kimse de vazifesi olmayan bir meseleyi ele almakla bu fitneye ortak olmuştur. Yaratan sadece yüce Allah'tır. Ondan başkası mahluktur. Kur'an ise Allah'ın kelamıdır. Bundan dolayı kendi yanında ona bir isim uydurmaya kalkma. Allah'ın kelamıdır sözü sana yetsin. Ona başka isimler uydurmaya kalkma. Aksi takdirde sapıklardan olursun. Allah bizi ve seni görmeden yani ona kavuşmadan önce... Kendisinden korkan ve kıyametin kopmasından ürperti duyan kullarından eylesin. Bizi de onlardan eylesin inşallah. Mesele bu. Bakın sağlam bir akidenin inşası meselesinde böyle bir çırpınışı var İmam Elhadi'nin. O gün en büyük fitne bu. Bu fitneye karşı mücadelesi bu. Onun dışındaki şeylerde de aynı mücadeleyi devam ettiriyor. İkincisi neydi? Sahih bir ilmin. Talimi. O gün atmosferi ve zemini tasvir ettim size. İmama şöyle bir kısıtlama gelmiş: Geniş halk kitlelerine konuşma hakkı yok. Onun için özel talebelere konuşuyor dar halkada 3-5-10 neyse özel talebeleri var evinin etrafında evine gelip gidiyorlar ve onlara konuşuyor onları da İslam dünyasının başka yerlerine gönderiyor bu manada sahih ilmin intikali adına da bir gayreti var. Hadis meselesinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor biliyorsunuz o dönem tedvin asrının ortalarıdır tedvin asrı hicri ikinci asırdan başlar üçüncü asrının ortalarına kadar İmam El Hadi'de üçüncü asırda yaşıyor o sıkıntılı süreç içerisinde bir taraftan tedvin adına gayretler verilirken İmam El Hadi'de Bağdat'a 100 kilometre uzaklıktaki Samarra şehrinde böyle bir gayret veriyor. Ancak imamın geçen derslerde de size anlattığım özellikle ehlibey'tin Beyt'in yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendikleri ve uyguladıkları bir hakikat üzere insanlara talim ettirdikleri ilim amel öncelikli bir ilimdir. Bilgi öncelikli değil yani öğrenecek ve amel edecek. Bir sözünü aktarayım bu konuda o da bize bir örnek olsun. Hayır olandan daha hayırlısı o hayrı işleyendir. Cümleyi uyan, anladınız mı bilmiyorum. Hayır hayır zaten. Hayırdan daha hayırlı olan hayır ne? O hayırı işleyen. Güzelden daha güzeli o güzeli söyleyendir. İlimden daha üstünü onunla amel edendir. İlmi değerli kılan ameldir. Ve İmam El Hadi'nin çırpınışı da bu. O manada ciddi bir sıkıntısı var. Gerçekten de amele yönelik olarak bir ilmi tedrisatta bulunuyor. Üçüncüsü salih bir cemaatin yetiştirilmesi. O cemaat ne kadar onu artık dinleyebiliyorsa çünkü kısıtlamaları söyledim. Ona rağmen sesinin ulaşabildiği yerlere talebelerinin gidebildiği yerlerde Salih bir cemaatin yetişmesi adına gayret gösteriyor. Onu da anlayabileceğimiz bir söz söyleyeyim size. Diyor ki biraz önce söylediğim tartışmalara benzer o tartışmalardan uzak durun. Çünkü tartışma kadim dostluğu bozar sağlam düğümü çözer. Şu sağlam düğümü çözer cümlesinin üzerinde biraz durun tefekkür edin. Ne diyor biliyor musunuz? Sağlam bir düğümü çözmesi... İnsanın yüreğine şüphe tohumu atmasıdır. Zaten şüpheyi attığın zaman orada amel olmaz. Tartıştırır durur seni. Amele ait bir şey ortaya çıkmayacağı için de o ilmin bir anlamı yok. İşte İmam El Hadi tartışmanın bu manada insana sağladığı şeyi söylüyor. Sağlam düğümü çözer tartışmanın en hafif sakıncası başkasına galebe çalma düşüncesidir galebe çalma ise kopma sebeplerinin temelidir haklısın haksızsın neyse tartışma adına bu işi çoğalttığın zaman bir noktadan sonra hakikati savunma noktasından iş çıkıyor ben haklıyım bu hakkı nasıl savunurum noktasına geliyor İnanın bazen tartışmalarda karşı taraf ya da siz Haksız olduğunuzu anladığınız zaman bile çoğu zaman ya ben bunu geri adım atarsam bu noktada karizmayı çizerim işte en avami ifadeyle bunu söylememeliyim diye bir yanlışa kapı açabilir. Ama selim bir ortamda meseleyi konuştuğunuz zaman hak hakikat neyse ona tabi olursunuz. Cidal ortaya çıktığı zaman bunu tartışma sahasına çektiğiniz zaman iş farklı bir noktaya gelir. Duygular coşar o anda sıkıntılı bir süreç başlar. Haksızlığınıza rağmen haksızlığı savunur duruma düşersiniz. İşte sahih bir cemaatin yetiştirilmesi meselesinde İmam El Hadi'nin bize söylediği şey bu. Dördüncüsü. Sağlıklı bir iletişim kurulması. Ne demek istiyorum burada? İki şey aslında. Devrin sultanlarıyla yöneticileriyle valileriyle halifeleriyle sağlıklı bir iletişim kurulması, Devrin alimleriyle sağlıklı bir iletişim kurulması. İmamın hayatında olan bir şey. Yöneticilerle valilerle olan münasebeti nasıl bize bulaşmasınlar da onlardan bir şey istemiyoruz. Yeter ki bize karışmasınlar ne kadar bunu söylüyorsa yine potansiyel olarak ehli beyti suçlu gördüğü için gelip bulaşıyor o bulaştığı zaman da artık ne gerekiyorsa o yapılıyor alimlerle olan münasebetinde mesela bizim en fazla ehli beyt alimleri içerisinde ehli beyt imamları içerisinde başka alimlerle münasebeti az olan imam el hadidir neden çünkü kısıtlama var. Orada bir gözetleme var bir sıkıntı var dışarıdan gelen alimler de rahat görüşemiyor o da başkalarıyla görüşemiyor talebeleri aracılığıyla ne kadar görüşüyorsa. Bu da meselenin dördüncü ayağı gelelim beşincisine selim bir rızkın temini o kadar önemli ki helal lokma ve selim bir rızık meselesi ehli imamlarının da en önemli meselesi. Onların hayatında bu işin daha da zirvelere çıktığını görüyoruz. Neden? Çünkü onları yetiştiren o zemin aleyhissalatü vesselam efendimizin mübarek elleri. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin arkasından gelen nesiller hep bunu söylemişler. Bunu göstermişler. Size defaatle anlattım bir daha anlatayım. Önemli bir tablodur bu. Hazreti Hasan bir parça çocukken 6 ya da 7 yaşları fazla değil. Resulullah'ın kucağında otururken mescitte ya da hücre-i saadette zekat mallarına ait hurmalar paylaştırılırken o bir parça çocuk bir tane hurmayı alıp ağzına attığı anda o şefkat peygamberi merhamet timsali ne yapıyor? Kıh kıh irmi biha diyor at at onu atmıyor çocuk çiğnemeye başlıyor açıyor Hazreti Hasan'ın ağzını Parmağını geçiriyor boğazına çiğnemiş hurmayı çıkarıyor. Sahabe diyor ki ya Resulallah bıraksaydım bir hurma ne olacak? Biz Muhammed'in ailesi sadaka yemek bize haramdır. Bir hassasiyet oluşturacak orada. Bunu görüyor Ehli Beyt. Bunu gören Ehli Beyt'in bu manada nasıl yaşadıklarını size anlattım işte öteki imamların hayatında da. Onlar sadaka kendilerine haram olduğu için iki yol var önlerinde. Ya onlara gelen atiyelerden yani hediyelerle geçinecekler ya da kendi ellerinin emeğiyle geçinecek. Ehli beyt imamlarının çoğu gelen atiyeleri ailelerine harcamıyorlar. Halifeler gönderiyor. Ümmet gönderiyor Müslümanlar gönderiyor peygamber ailesi kimselere muhtaç olmasın diye ciddi hediyeler gidiyor eve ama gelenleri gidenleri çok talebeler çok derdi olan geliyor sıkıntısı olan geliyor borcu olan geliyor ehli beytte de cömert dedeleri cömert zaten sehavet onlarda bambaşka gelene veriyorlar gidene veriyorlar. Gelen atiyeleri kendilerine hiç kullandıklarına dair bir şey yok elimizde ya ne yapıyorlar? Ellerinin emekleriyle geçiniyorlar tam da dedeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bu söylenen ve istenen de bu başkalarının emeğiyle değil kendi elinin emeğiyle geçinmek istenen ve teşvik edilen de bu bakın İmam El Hadi'nin hayatından size bir şey anlatayım Ali İbni Hamza isimli Ravi naklediyor Ziyarete gittim diyor onun evine bir baktım tarlada çalışıyor sıcak ter şöyle boşalıyor üstünden elbisesine yapışmış terden dolayı elbisesi bedenine yapışmış. O hali görünce ey imam dedim ne bu hal bir sürü adamım var bir sürü iş var sana mı kaldı bu işler? İmamın söylediği söz şu vallahi benden de babamdan da daha hayırlı olanları ben böyle gördüm cümleyi anladınız mı bilmiyorum benden de babamdan da hayırlı olanları ben böyle gördüm soru soran o Ali İbni Hamza isimli ravi diyor merak ettim kimi kastediyor dedelerini mi kimi kastediyorsun ey imam dedim dedi ki Resulullah'ı ve Ali'yi kastediyorum çünkü onlar böyleydiler Ellerinin emekleriyle geçindiler. Son cümle o kadar önemlidir ki o rivayette diyor ki bu nebilerin resullerin ve salihlerin bir geleneğidir. Söz bu nebilerin resullerin ve salihlerin bir geleneğidir. Ney başkasının emeğiyle değil elinin emeğiyle geçinmek. Ayşe anamızın. Cabir İbn Abdullah'ın bize naklettiği bir hadis Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki Hiç kimse kendi elinin emeğinden daha temiz daha helal bir kazanç elde edemez Söz bu hadis bu Hiç kimse kendi elinin emeğinden daha temiz daha helal bir kazanç elde edemez Aklıma bir rivayet geldi onu da paylaşmam lazım size Muaz İbni Cebel deyince aklınıza ne gelir? Herhalde benim aklıma gelenler de sizin aklınıza gelir değil mi? Alim, fakih, feraiz ilmini ki o ilmin zirvesi onu bilen fakiktir zaten. Miras hukukunu sahabe içerisinde en fazla bilen o, en iyi bilen o. Bu sözün sahibi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peki Muaz İbni Cebel kaç yaşında vefat etti bilen var mı içinizde? Bu kadar büyük bir ilmin sahibi yaş 35 35'te vefat ediyor miladi olarak. Muazibni Cebel bu kadar ilmi nasıl elde etti? Birileri ne olur kızmasın bana. Falanca filanca vakıf burslarıyla mı? Filanca filanca falancanın sırtından mı? Hayır. Kendisi tarlada çalıştı. Elinin emeğiyle kazandı. Onun için ilmi öyle bereketlendi o ilmin bereketinin altında bir emek var o emeği verdiği için Allah o bereketi verdi o Muaz bir gün geldi Resulullah'ın yanına Efendimiz aleyhissalatü vesselam onunla musafaha yapmak için ellerini uzatınca Muaz biraz ellerini geri tuttu ne oldu Muaz dedi ya Resulallah ellerim tarlada bahçede çalışmaktan nasırlaşmış o ellerim seni incitmemesi için uzatmıyorum dedi uzat uzat dedi uzattı o ellerin içerisine senin iman ettiğin peygamber bir öpücü kondurdu vallahi dedi bu el Allah ve Resulünün sevdiği eldir bu ele cehennem azabı dokunmayacaktır ne diyor Resulullah anlıyor muyuz Müslümanın ahlakını tarif ediyor Müslüman bu ona buna yaslanan ne olur beni bağışlayın asalak gibi onun bunun sırtından geçineni değil. Ehli beyt bu da değil zaten. Ehli beyt bu işte. Ehli beyt hep veren hiç kimseye el açmamış bir şey almak için. Uzanan ellerin içini doldurmuş. Alimler de böyle önderler de böyle sizin biraz önce söylediğim hidayet önderi olarak saydığım sınıf. Şehitler, salihler, sadıklar da böyle. Efendimiz Aleyhisselat ve Selam'ın ahlakı işte ehlibeytin bunun için ahlak olmuş. Selim rızkın temini noktasında onların hassasiyetinin son halkada İmam Ali el-Hadi'de de biz açılımını böyle görüyoruz. Hidri 254, miladi 868 hastalanıyor ve yatağa düşüyor. Tarihçilerimizin bazılarına göre zehirlenmiş bunu destekleyen bunu haklı çıkaran bazı rivayetler de var İmam şehit edildiği zaman 39-40 yaşlarında Semarra bir anda inliyor Bağdat'tan gelenler oluyor öyle bir hal oluyor ki iğne atsan yere düşmez diyor. diyorlar ya öyle bir zemin oluyor ve halkta müthiş bir öfke var İmamın zehirlendiğine dair o da bize bir işaret aslında neden halkın o taşıdığı öfke neden o anda yönetime karşı bir sıkıntının yaşandığı. Gencecik bir çocuk onun oğlu bir dahaki ders onu size anlatacağım. Hasan el askeri şöyle bir dışarıya bakıyor insanların yüzündeki öfkeye nefrete bakıyor cenaze taşınsa diyor muhakkak olay çıkacak çünkü ehli beyti sevenler müslümanlar. Müslümanlar hepsi orada ciddi bir sıkıntı var orada gencecik haliyle bir iştahatta bulunuyor ve babasının evin bahçesine gömülmesini söylüyor sırf Mazlumların kanı dökülmesin sıkıntı yaşanmasın diye ehli beytin doğru zamanda doğru işi yapma adına bir hassasiyeti bu dışarıda bir nefret oluşmuş bir kalabalık var baba şehit olmuş şov yapma adına iyi bir zemin var çok şey var ama onların hiçbir tanesi değil orada yine ümmetin selameti adına kanayan yüreğine su dökme adına bu adımı atacak. Ve imamı oraya edecek. Yıllar sonra kendisi de oraya defne olacak. Zaten iki ehli beyt imamı da Semarra şehrinde o evin bahçesindedir. Allah ona da babasına da o neslede atalarına da rahmet eylesin. Selamlarımızı onlara ulaştırsın inşallah. Şimdi dersin sonunda bir daha dersin başına götüreceğim sizi. Sözlerimi öyle toplayacağım. Nisa 69'u söyledim ya size. Bu sürenin üç tane sebebi nüzülü olarak hadise aktarılıyor bizim kitaplarımızda. Bunlardan bir tanesini çok sık anlatmışımdır size. Sevban İbni Bücdüt Yemenli sahabi köle biliyorsunuz. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz onu Azat ediyor yanına bir müddet aldıktan sonra gidebilirsin diyor Seban anana babana. Ya Resulallah, ben özgürlüğü senin yanında buldum nereye giderim deyip Efendimizin yanında kalıyor. Efendimiz'e aşık bir yürek oluyor. Yıllar geçince de bir hatırası oluyor. O hatıra da bu ayetin sebebinin olarak gösteriliyor. Diyor ki kendi kendine Sevban İbni Bücdüt ya ben Medine'de Resulullah'ı bir iki saat görmeyince onu özlüyorum. E yarın ben cennete girsem o bir peygamber derecesi Ali olacak yüksek makamlara gidecek. O yüksek makamlarda olduğu zaman da ben onu cennette olsam bile göremeyeceğim. Öyleyse ne yapayım ben o cenneti deyip ağlamaya başlıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam geliyor. Sevban'ı ağlarken buluyor. Ne bu hal sevban diyor. Ya Resulallah aklıma şu geldi diyor. O anda Resulullah'ın söylediği söz sevban unuttun mu? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Yani ya Resulullah ben seninle beraber olacak mıyım? Sevban unuttun mu? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Üç kez Efendimiz tekrarlıyor. Arkasından bu ayetler nazil oluyor. Ayetin sebebi nüzülü olarak gösterilen birinci hadise bu. İkincisini vahidi bize naklediyor. Esbab-ı nüzül kitabıdır biliyorsunuz. Ayşe anamızdan bir rivayet aktarıyor rivayet sevbanın rivayetine benziyor ama isim yok adamın biri diyor geldi Resulullah'ın huzuruna dedi ki ya Resulallah ben seni kendi nefsimden canımdan anamdan babamdan çocuklarımdan daha çok seviyorum ama biliyorum ki sen Allah'ın peygamberisin yarın cennette senin derecen Derece üstüne eklenecek biliyorsunuz Arap dilinde merdivenin yukarıya doğru basamaklarına derece denir aşağıya doğru basamaklarına dereke denir cennet derecelerledir cehennem derekelerledir sen cennetin derecelerinde olacaksın peygamber olduğun için ben de seni göremeyeceğim ne yapayım ben o cenneti diyor ağlamaya başlıyor. Bunun üzerine bu ayet nazil oluyor. Ayşe anamızın isim vermeyerek naklettiği bu rivayetin kahramanı Sevvan da olabilir başka biri de olabilir. Üçüncü rivayet size herhalde bunu ilk kez anlatacağım. Olayın kahramanı Abdullah İbni Zeyd Es-Salebi nisbetini özellikle veriyorum. Çünkü Abdullah İbni Zeyd isminde ashabın içerisinde 3-5 isim var karışmasın birbirlerine. Zaten özel de bir vasfı var şimdi söylediğim zaman ha o mu diyeceksiniz? Ezan-ı de okunuyor ne güzel oldu. Sahibul ezan diye bilinen sahabi. Nereden sahibul ezan oluyor? Mescid-i Nebevi inşa edilmiş. Müslümanlar mescide davet edilecek. Efendimiz istişare ediyor sahabeyle. Nasıl davet edelim diyor diyor Müslümanları. Birisi diyor ki ya Resulallah çan çalalım. Birisi diyor ateş yakalım. Birisi diyor es sala es sala deyip çağıralım. Herkes bir şey söylüyor. Efendimiz söylenen hiçbir şeyden memnun olmuyor. Sahabe dağılıyor. Abdullah İbni Zeyd de eve gidiyor. O anda nasıl bir ruh halindeyse yatıyor. Uykusunda bir rüya görüyor. Rüyasında salih bir zat. Elinde bir çan. Çok güzel elbiselerle kendi resmettiğini size naklediyorum. Abdullah İbni Zeyd karşısında diyor ki o zata elindeki o çanı bana satar mısın? Zat diyor ki ne yapacaksın? Namaza Müslümanları çağırmak için onu alacağım diyor. O zat diyor ki sana ondan daha hayırlısını öğreteyim mi? Heyecanlanarak evet diyor. Başlıyor ezanı Muhammediyi baştan sona okuyor. Sonra bir de kamet okuyor. Bu bazen gözden kaçıyor rivayetlerden gameti de rüyadan öğreniyoruz biz. Kameti baştan sona okuyor ad gamet-i selah ifadesi de orada geçiyor. Bunları söyledikten sonra Abdullah İbni Zeyd uyanıyor. Uyanmasıyla Resulullah'ın yanına koşması bir oluyor. Ya Resulallah diyor şöyle bir rüya gördüm. Rüyada bir zat bana ezanı ve kameti öğretti. Resulullah ona söylüyor, söyler söylemez bana Bilal'i çağırın diyor. Şimdi iki soru soruyorum size cevabını da vermiyorum. Bir hafta düşünün ister bulun ister araştırın ne yaparsanız yapın. Bulursanız paylaşın bizimle bulmazsanız sorun bir daha söyleyeyim. Birincisi neden bu rüyayı onlarca sahabe içerisinde Abdullah İbni Zeyd gördü? Allah niye ona gösterdi bunun bir sebebi bir hikmeti olmalı gerçi Abdullah İbni Zeyd o rüyayı söylediği zaman ezanı da Bilal okuduktan sonra Ömer geliyor Hazreti Ömer koşa koşa ya Resulallah diyor Allah sana da mı gösterdi meğer Ömer de görmüş aynı rüyayı hayır diyor bana değil Abdullah İbni Zeyd'e gösterdi deyip meseleyi anlatıyor iki kişi görmüş o gün o rüyayı Hazreti Ömer ve Abdullah İbni Zeyd. Sorunun biri şu neden bu ikisi neden başka biri değil de bu İkinci soru da şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezanı Abdullah İbni Zeyd'den duyunca Abdullah İbni Zeyd büyük bir insan hayatını biraz araştırın göreceksiniz sesi de güzel ezanın rüyasını gören o niye ona okutmadı? Niye sesi güzel olan başka bir sahabeyi okutmadı Bilal Efendimizin affına sığınarak bir şey söyleyeceğim sesi güzel değil Bilal Efendimizin sesi güzel olmadığı gibi harfleri de rahat çıkaramıyor mesela yabancı olduğu için ha biliyorsunuz şin harfini çıkaramıyor eşhedü diyeceğine eshedü diyor sahabe de şikayet ediyor Hazreti Bilal e, Efendimiz ne diyor biz onun eş, eshedüsünü eşhedü olarak kabul ettik diyor. Bilal efendimizin sesi güzel olmamasına rağmen Abdullah İbni Zeyd sesi güzel. Abdullah İbni Mesud sesi ne kadar güzel biliyorsunuz. Übey İbni Kab sesi ne kadar güzel biliyorsunuz. Peygamber mescidinin ikinci müezzini Abdullah İbni Ümmü Mektum sesi ne kadar güzel biliyorsunuz. Peki Bilal efendimizin sesi gür olduğu için olabilir mi? Hayır gür olanları da var mesela Sabit İbni Kays hucura süresinde sesinizi Resulullah'ın sesinin üzerine çıkarmayın ayeti nazil olduğu zaman 3 gün evden çıkmadı. Niye biliyor musunuz şöyle benim gibi konuşsa mikrofona falan gerek yok 100 tane insan rahat duyar öyle bir gür sesi var Sabit İbni Kays'ın. Onun içinde Efendimiz onu savaşlarda münade olarak kullanıyor. Bir bağırsın karşı tarafın ödünü koparıyor. Gür bir sedası ve sesi var. Bu da değil başka bir şey var. İkinci soru da bu. İki soruyu da anladınız mı? Biraz araştırın. İkincisi niye Bilal Efendimiz? Neden Bilal? Birincisi de neden Abdullah İbni Zeyd ve Hazreti Ömer o gördü? Şimdi devam ediyorum. Ezan okunuyor Müslümanların dünyasına giriyor o. Abdullah İbni Zeyd Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi çok farklı bir duyguyla seven bir sahabi efendimiz. Öyle ki size Kurtubi'den naklediyorum bu rivayeti rivayetin sonlarında İmam Kurtubi ilgili ayetin tefsirini söylerken o cümleyi de söylüyor. Diyor ki Efendimiz ve vesselam vefat edince bizim belki algılamakta ve anlamakta zorlanacağımız bir cümle nakledeceğim şimdi size. Ellerini açıyor Abdullah İbni Zeyd diyor ki ya Rabbi, ya Rabbi gözlerimi al benden. Ben dünyada Resulullah'ın olmadığı bir dünyayı artık görmek istemiyorum. Ve hayatının sonuna kadar da ama yaşayacak. Aşkın sevdanın boyutunu bilmem anlayabiliyor muyuz? Bunu algılamak da zor. Sahabenin sevdası ölümüne bir sevda gerçekten zor anlaşılır. Böyle bir sevdanın sahibi olan zat Abdullah İbni Zeyd Resulullah'ın önünde. Ya Resulallah diyor peygamberlerin cennetteki dereceleri farklı mı? Efendimiz evet diyor. Peki diyor sen orada derecelerin en üstünde olacaksın değil mi? Diğer peygamberlerle beraber Efendimiz evet diyor. Biliyor Efendimiz arkasından bir şey gelecek. Ya biz diyor ya Resulallah biz de aşağıda olacağız biz seni görmeyeceğiz ne yapalım biz o cenneti ki seni orada görmesek Ve bunun üzerine iniyor Rabbimiz onlarla beraber olunacağının müjdesini veriyor. Bu müjde bizim için de büyük bir müjde. 14 asır sonra geleceksin Allah'a ve Resulüne itaat edeceksin. Acabaları hayatından çıkaracaksın. Hevana ve hevesine ters düşse bile evet Rabbim dedi Resulullah dedi dediğin zaman arkasından üstünden bir laf söylemeyeceksin. Aynen Abdullah İbni Ömer gibi davranacaksın. Düzce de anlattım o rivayeti bir daha söyleyeyim çok önemli bir şey. Hazreti Abdullah'ın bir oğlu var adı Bilal çok oğlu var da Salim ile Bilal meşhurdur. Bilal'in bir hanımı var hanım Salih'a Bilal Salih. İkisi de güzel insanlar. Ancak Bilal hanımını mescitlerden alıkoyuyor. Gelin hanım da Resulullah'ın sahabisi olan Abdullah İbn Ömer'e meseleyi getiriyor ve şikayet ediyor. Bakın babası kayın babasıyla konuşurken "Ey Resulullah'ın sahabisi" diye konuşuyor. Çünkü en güzel hitap şekli bu. Abdullah İbni Ömer'in hoşlanacağı hitap da bu. Oğlum Bilal çok iyi birisidir ama Beni mescitlerden koyuyor. Söyleseniz de bize izin verse ben de mescitlere gelsem. Gelinin talebi bu. Bugün bu çağın gelinlerine de örnek olsun inşallah. Geliyor. Çağırtıyor Bilal'i ve Bilal'le konuşuyor. Oğlum diyor. Bir dönem biz de Resulullah'ın zamanında kadınlarımızı mescitlerden koymak istediğimizde Allah Resulü bize dedi ki. Kadınlarınızı Allah'ın hanım kullarınızı mescitlerden alıkoymayın sözü bittiği anda Bilal diyor ki ya ebeti velakin ey babacığım ama diyor ama der demez Abdullah İbni Ömer Ömer'i bir celadetle ayağa kalkıyor ne aması diyor. Ben sana Resulullah'ın sözünü diyorum sen kalkmış bana ama diyorsun. Resulullah'ın sözünün üzerine söz söyleyen birisi benim oğlum olamaz. Vallahi yüzün bana haramdır diyor. İmam Nafi diyor ki vallahi ölene kadar konuşmadı. Zor değil mi anlamak? Vallahi zor ama hal bu. Aslında Abdullah İbni Ömer'in bize söylediği bir şey var. Demek ki bir sıkıntı var o günler. Bugünlerde olduğu gibi ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözü duyulduğu zaman şüphelere ait şeylerin belirmesine dair sanki bir gönderme var ne varsa artık tepki bu. İşte burada Allah ve Resulüne itaat meselesinde çok şey söylenir siz anlarsınız artık anlayın. Ona ikisine Allah ve Resulü'ne itaat edilirse sonra sayılan dört sınıfı da hidayet önderleri olarak hayatın rehberi edinilirse inşallah varılacak yer Darusselam olan cennettir. Allah bizi onların yolundan ayırmasın. Attığımız her adım önümüzdeki o hidayet önderlerinin adımları olsun. Akıbetimiz de onlarla beraber olsun inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.